1477 numaralı konu, i̇bn Mesud'un öğreticinin halkı usandırmaması gerektiğini söylemesi, Şakik bin Selem'e şöyle anlatıyor, Abdullah bin Mesud yanımıza geldiği bir gün şunları söyledi, sizin meclislerinize sık sık gelmememin sebebi sizi usandırmak istemişimdir, Hazreti Peygamber de usanmamızdan korktukları için bizlere seyrek olarak vaz ederlerdi, İbni Mesud halka vazeden birisine, evvaiz, sakın halkı ümitsizliğe düşüreyim deme diye nasihatta bulundu.